ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'ah ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fîn-nâr. Selamü Arkadaşlar kıyamet alametlerini işlemeye devam ediyoruz. Son olarak eee Mehdi Aleyhisselam, Büyük Alametlerden Mehdi Aleyhisselam ve Deccal bahsini işlemiştik. Bu Deccal bahsinde e, en önemli kabul ettiğimiz, yani etrafında döndüğümüz hadisler, Allah Resulü ve Vesselam, mesela bir hadis şerifte onu İbnil Katan'a benzetmesi, daha sonra Allah Resulü ve selam onu İbn-i Sayyada benzetmesi, Ömer radıyallahu Anh'ın İbn-i Deccal olduğuna dair yemin etmesi ve nihayet Cessase hadisi diye bilinen Fatma binti Kays'ın radıyallahu anhenin rivayet ettiği hadis etrafında döndük Cessase hadisi ve bu hadisi de derste hakem olarak kabul ettik ve alimlerin konuyla ilgili ihtilaflarını, görüşlerini burada paylaşmış olduk. Bugün de inşallah yine Deccal bahsine devam edeceğiz. Deccal aleyhün fitnesinden ve onun onunla ilgili Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği tehlikelere tehlikelerden haber vermeye devam edeceğiz.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 ee, Mecmu'ul Buldan'da bu şekliyle tarif etmiştir. Mekke ve Medine hariç Deccal girmedik yer bırakmayacak. Buralara Mekke ve Medine'ye giremeyecek. Çünkü melekler bu iki şehri koruyacaklardır. Hatırlarsanız önceki derste ifade ettiğimiz Fatıma binti Kays radiyallahu anha hadisinde Resulullah Aleyhisselam Deccal için şöyle demişti. Ela innehu fi şam yemen min Min Haberiniz olsun.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 el deccal yihrucu min ard bil mashriq yuqalu laha horasan ve şöyle buyurmakta deccal doğudaki bir yerden çıkacaktır oraya horasan denilir enes radıyallahu anten gelen bir rivayette resulullah aleyhi ve şöyle buyuruyor اَدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ مِنْ يَهُودِيَةٍ اَسْبَهَانٍ مَعَهُ سَبْعُونَ Min مِنَ الْيَهُودِ Deccal, İspahan Yahudiliğinden çıkacak. Beraberinde 70 bin Yahudi olacak buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hadis Ahmet'in müsnedinde kayıtlı. İbni Hacer yine hadis için sahihtir demiştir Fethul Bari'de.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 Ve o manastırda tabi Temim-i radıyallahu anh anlatıyordu bunu kendisi Müslüman olmadan önce Hristiyanken o manastırda işte Deccal'ı sımsıkı bir şekilde ayaklarından ve ellerinden bağlanmış bir şekilde ona rastladıklarında o bunu ifade etmişti ve oradaki cesası hadisi diye meşhur olmuş bu hadiste diyordu ki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 ben çıkacağımda 40 gece içinde kendisine girmediğim hiçbir yer bırakmayacağım. Ancak Mekke ve Taybe müstesna. Yani Mekke ve Medine müstesna. Hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haberini o e, işittikten sonra e, elindeki asayla minbere vurarak "Hazihi Taybe, hazihi Taybe, hazihi diyerek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 Yine Deccar Aleyhun Nehle şu dört mescide giremez. mescid Haram, mescid Nebevi, Mescid-ül Tur ve mescid Aksa. i̇mam Ahmed Ahmet Rahimelullah, Cünade bin Ebu Umeyye Azdi'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben ve Ensardan bir kişi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birinin yanına gittik ve bize Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan Deccal hakkında duyduğun şeyi anlat dedik. Dedi ki ve innehu yankuthu fil ard 40 sabaha. Yabluğu minhal. Ve la yaqrub Diyor ki Allah Resulü ve ashabından birinin yanına gittik ve ona dedik ki bize Deccal hakkında Resulullah'tan duyduğun şeyi haber ver Ayşe ve O da bize dedi ki yeryüzünde kırk gün kalacaktır Deccal. uğramadığı su başı kalmayacak. Ancak 4 mescide yaklaşamaz. Mescidel i Haram ve Mescid-i Medine ve Mescid-i Tur ve mescidel aksa dedi ki mescidil haram mescidil medine yani mescidil nebevi mescidil tur ve mescidil aksa hadis Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde tertibu sağa geçiyor Heysem diyor ki Ahmet rivayet etmiştir ve ravileri sahih hadis ravileridir yine İbni Hacer Rahimahullah Allah ravilerinin sika olduğunu söylüyor. Buhari ve Müslim'de geçen Rahimahullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok kıvırcık saçlı sağ gözü sakat ve börtlek bir adamı iki elini başka iki kişinin omuzlarına koyarak Kabe'yi tavaf ederken gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ona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 Yabgu Dajale min Yahudi Asbahana sbegon alfan عليهم, عليهم atyalsa. <التَّيَالِسَة> Dajale üzerlerinde şal olan Isbahan Yahudilerinden 70 bin kişi uyacaktır. Hadis Ahmet bin Hambel'in Müsnedinde tertib tertibu saat abindede geçmektedir. Yine Haysemi hadis ravilerinin sahih hadis ravileri olduğunu söylüyor. Mecmuu'z Zevaid e, Zevaid'de İbn Hacer diyor ki raviler sikadır Fethul Bari'de. Yine Ahmed İbrahim Bel'in e, rivayet şöyle bir rivayeti vardır. Sebu'un elfen aleyhim muttican başlarında tac olan 70 bin kişi Başlarında tac olan yetmiş bin kişi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten gelen hadis ise şöyledir, o şöyle rivayet ediyor. Yetba'uhu akvamun ke'enne wucuhehumul mecenul mutraqah. Deccale uyanlar, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış, kalkan gibi olan insanlardır.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 Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadiste şöyle geçmektedir. La tequmus sa'atu hatta tuqatilu huza huzan ve kermanem minel a'acin humru'l-vucuh, futsul unuf, sigarul a'yun, ke'enne vucuhahumul mecannul mutraqah, şa'r. <gülüyor>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 شل لك ما وإن من فتنته أن يقول الأعربي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أن ربك فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في سورة أبيه وأمه، فيقولان ya buney ittabihu fe innehu rabbuk Abu Umame eee radiyallahu rivayet, rivayet ettiğine göre ve (sa) deccalı haber verirken şöyle diyor Onun deccal'in hilelerinden biri de bedeviye şöyle demesidir Eğer senin anne babanı diriltirsem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 Onların bu durumu bedevilerden daha kötüdür. Onların bu durumu bedevilerden daha kötüdür. Evnö Hamar radıyallahu an’ten gelen hadiste Rasulullah aleyhisselat ve şöyle buyuruyor: Yanzil al-dajjalu fi hadhi hadhi sabahati bımrı bımrı kanat, faykunu aktera man yaxrju nisa hatta inna ar-rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa amatihi an yakhruja medine'nin bu çorak merkenet vadisine inecektir merkenet vadisi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 ve buna benzer özellikleri vardır. Bunların tümü sahih hadislerde gelmiştir. Müslim Rahimahullah, Huzeyfe radıyallahu anh'ten, Resulullah aleyhisselatü vesselam'in şöyle dediğini rivayet etmekte. Eddeccalu e'varu'l aynil yusra, Cufalu şa'ar, <gülüyor> Ma'ahu cenneh,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 gözünü kapatsın ateş olana el, elini daldırsın ve ondan içsin çünkü o soğuk bir sudur diyor Müslüm'ün Fiten veşratü sahabe bu zikri deccal'de geçiyor hadis Nevas bin Seman'dan gelen radıyallahu anh'dan gelen deccal hadisinde şöyle geçmektedir sahabe biz ya Resulullah aleyhisselatü vesselam onun yeryüzünde kalması ne kadar sürer diye sorunca Rasulullah aleyhissalat ve şöyle buyurdu: Arbaouna yama, kır gün, yama kesene. O kır gün diyor aleyhissalat ve o kırk günün bir günü bir sene gibidir. Kır günün bir günü bir sene gibidir. Vayamın keşar, bir günü bir ay gibidir. Vayamın bir günü de bir hafta gibidir. Yani bir cuma gibidir. Bir cumadan bir cuma anlamında yani bir hafta gibidir. Ondan başka kalan günler ise sizin normal bildiğiniz günler gibidir. Gerçi bu konuda ihtilaflar var. Kimisi Allah Resulü ve Vesselam yani diyorlar ki bazı alimler bunu şerh ederken diyorlar ki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 Bir günü bir hafta gibidir. Geri kalan günleri sizin saydığınız günler gibidir demesi var Aleyhisselatü Vesselam'in en doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Teala'dır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun yeryüzündeki suratı ne kadardır diye soruldu. Ashab diyor ki yine biz ona sorduk. Onun yeryüzünde suratı nasıldır? Allahu Ekber. Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi.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 bir tablo bırakır onlara ve oradan başka bir kavime gider. Ancak o kavim ona inanmazlar. Onu reddederler. Bunun üzerine deccal o kavimin bulunduğu yerden geri döner. Gider. Sonra o kavim az yağmurlu bir kıtlık musibetine çatarlar. Ellerinde mallarından hiçbir şey kalmaz. Deccal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 ve tebessüm ederek gelir. İmtihanın şiddetini görüyor muyuz arkadaşlar? Müslim yine sahih Müslim'de kayıtlı Fiten ve eşretü sa'ababu zikru deccal Buhari Rahimehullah'ın Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh ten yaptığı rivayette deccalin öldürdüğü kişinin insanların en hayırlılarından veya insanların en hayırlısı olduğu geçmektedir. Yani Buhari'deki Ebu Sa'da'l-Hudri radıyallahu anh, Ebu hudri radıyallahu e, anh kanalıyla gelen e, rivayette, Ebu Sa'da'l-Hudri'nin rivayetinde ise, onun insanların en hayırlısı olduğu geçmektedir. Bu kişi Medine'den, Medine'den,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 Seyekûnû min ba'dikûm qawmun yukazibûne bir racm ve biddeccâli ve bi şefa'ati ve bi qabr bi şöyle buyurmakta sizden sonra gelen bir kavim rejmi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 nasıl korunuruz bu bölümle devam edeceğiz hadihi ve allahu alem ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala muhammed selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu